اذي مرحبا اعوذ الرحمن الرحيم هل ينظرون الا الله في ظلال من الغمام والملائكه يوقظ الامر فإلى الله ترجعون صدق الله العظيم الله ما العظيم مباركناه في رب العالمين نستغفر الله العظيم القوي la, ve, e la ve la illa la il azim Hepimiz Allah Teala ve Teqdes Hazretlerinin aramızda hüküm vereceği fasılda bulunacağı, ayrım yapacağı, hesabımızı göreceği, kimimizi mükafatlandıracağı, kimimizi cezalandıracağı kıyamet gününü beklemekteyiz. Gerçi bekler gibi bir tavrımız yok. Ama başımıza gelecek bu. İnanmayan, o gün hesabına hazırlanmayan, inanmayan aslında beklemiyorum. ama madem ki kaçınılmaz bir gelecektir, kimse bundan kurtulamayacaktır. O zaman herkesin sevkiyatı, gidişatı Ölüm, kabir, mahşer ve sonrasında bu hesaptır. O zaman herkes neyi beklemiş oluyor? Mahşeri beklemiş oluyor. allah Teala'nın hükmünü beklemiş oluyor. Kararını beklemiş oluyor. Şu anda yaşanan süreçler, Müslümanların mazlumlükleri, kafirlerin suyun üstüne çıkan köpük gibi üstün görünmeleri... Müslümanların zayıf, zelil, hakır durumlara düşmeleri, düşürülmeleri bunların hiçbiri sabit ve kalıcı şeyler değildir. Çok indinde Celle Celleşaluhu Celle Celaluhu çok kısa süreçlerdir. Çünkü Rabbimizin üzerine zaman geçmez ve Rabbimiz katında bir gün bizim saydıklarımızdan bin sene kadardır yani dünyanın Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Kıyamet kopuncaya kadar ki süresi, süreci Allah'ın dinde yedi gün eder. Yedi gün eder. E biz tabii yedi senedir, yetmiş senedir başımıza gelenlerden darlanmış ve Müslümanların başına gelenlerden üzülmüşüzdür. Bunda haklıyız ama bunlar Allah'ın indinde hiçbir şey değil. Rabbimiz Celle Celaluhu Büyük bir günü hazırlıyor. Önümüzde büyük bir gün vardır. Hiçbirimizin kurtulamayacağı bir gündür. Rabbim o günde yüzümüzü hak etsin. Şu günlerin, gündemlerin, haberleri çok basit şeyler, çok geçici şeyler, hiç kafa takılacak, oyalanacak, meşgul olunacak şeyler değildir. Şu insanlar kıyameti düşünseler, ben de içinde olmak üzere mahşeri düşünsek, ahireti düşünsek, şu dert ettiğimiz şeylerin hiçbirinin derdi olmadığını anlarız. Ahiret ve mahşer sıkıntılarının muhasebelerinin, muhakemelerinin yanında ne hastalıklarımız önemlidir, ne fakirliklerimiz önemlidir, ne hakirliklerimiz önemlidir, ne şu anda başımıza gelen sıkıntılar, kendinize göre bunca dertleriniz vardır. Herkesi tek tek dinlesek öncelikli sırasıyla ne kadar dertler sayarsınız ama ahirete inananlar için, mahşer hesabını düşünenler için bunların hiçbiri bir dert değildir. Sadece şu anda dertlerimiz olarak görmemiz gerekenler günahlarımızdır. Fakat maalesef günahlarından şikayet edenden çok hastalığından, fakirliğinden, hakirliğinden, şuyundan buyundan şikayet edene rastlamamız Müslümanlar arasında. Bu da Müslümanların ahireti düşünmediklerinin delilidir. Bu da çok kötü bir şey. Abdullah İbni radıyallahu anh vefat ederken Hz. Osman Efendimiz radıyallahu anh ziyaretine gelmişti. O zaman emirul Müminin idi. dedi, Dedim ateşteki ölüm hastalığıyla tabi artık şikayetin neden zünubi günahlarımdan dedi. İbni Mesut gibi büyük bir sahabi, yüce sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği sahabelerinden ve dinimi bir İslam'ı bize taşıyanlardan, fıkıh meselelerini din meselelerini sahabe içerisinde dört Abdullah'tan biri ve Hanefi mezhebimizin dayanağı. Çünkü İmam-ı Azam Efendimiz Ebu Hanife radıyallahu anh Bağdat'ta, Kufe'de hangi sahabenin ilimlerinden istifade ederek İslamiyet'i öğrendi ve mezhebini kurdu? İbni Mesud hazretlerinde. Bunda çok hikmet var. Efendi Hazretlerimiz bir sene evvel e, ağır bir hastalıklara yakalandığında bu Memeruil'de yattığı zaman da efendim yattığı yerde ne buyurdu? Kaldırın beni dedi. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ziyaretime İbni Mesut'la beraber. Ve on dakika kadar böyle ellerini böyle yaparak konuştuğuna şahit oldular. Ne konuştuğunu duy yan dakiler anlamadı. Bak İbn Mesud ile beraber yani Resulullah sallallahu aleyhi ve mesudun gelmesi çünkü Hanefi mezhebimizin dayanağı İbn Mesud'tur. Bunlar çok büyük adamlar, çok akıllı insanlar. Bunlar derdini dermanını bilen insanlar. Neden şikayetin sorusuna cevabı hiç kimsenin veremeyeceği bir cevap. Hiçbirimizin ölüm döşeğinde efendim can havlinde Ağrı sancı çekerken konuşamayacağımız bir söz. Günahlarımdan şikayetim var. Şimdi şu anda bizim hepimiz ne günahlara müptelahız? Bunlardan nasıl kurtuluruz? Geçmiştekileri nasıl affettiriz? Birekilerine nasıl düşmeyiz? Korunuruz? Derdimiz bu olması lazımken hiçbirimizde bu derdi bu telaşı gerekli şekilde göremiyorum. Lafa geldiği zaman konuşuyoruz laf sırasında ama öncelik sırasında günahlarımız hiç hesapta yok. Halbuki belamız oradan geliyor. Hastalığımız oradan geliyor. Fakirliğimiz oradan geliyor. Kısırlığımız oradan geliyor. Bereketsizliğimiz oradan geliyor. Yine Mevla acıyor. Emzikteki bebeler, yaylımdaki hayvanlar, rükü eden, eden dostlar, ne kulları var da onların hürmetine, bizine yiyoruz, içiyoruz, bu kadar yağmurlara kavuşuyoruz. Dünya bir araya gelse, ne belediyesi, ne devleti, ne hükümeti ne Amerikası, ne Rusyası, bir damla su yaratamazlar. Bütün bütçeni onlara bağlasan, sana e, bir kapsu veremezler. Yaratmak Allah'a mahsus. Gidiyorlar, hayvan klonluyorlar, insan klonluyorlar. Sanki memlekette hayvan yok. Her taraf hayvan dolu. Köpek dokuz doğuruyor. Ondan sonra sanki insan yok. Millet zaten doğuran doğurana. Yani yeniden adam kılıyor. Yahu! lazım olmayan şeyleri ne yapıyorsun? Bir damla su yap. Susuzluk var. E onu yapamam işte. E ne yaparsın sen? Bir buğday yarat yok. allah Teala. Efendim Hazreti bunu derdi. Rızık işini kimseye vermedi. Çünkü insan rızıkla yaşıyor. Rızkını da Mevla kime bağladı? Sade kendine bağladı. Neden? Öbür türlü hiç Allah'a da yok artık. Ben bu buğdayımı yapıyorum der yani. Fakat şimdi sıkıştı mı en gavuru bile bir yağmur duasına amin diyor yani baktı ki dibi çıktı barajın ya öyle zorlanadım Allah dedir neden şikayetim var günahlarımdan ne umuyorsun Rabbimin rahmetini umuyorum bak ondan sonra e, maaş bağlayayım mı sana ihtiyacım yok e, kızlar bırakıyorsun Çoc oğlanı da yoksa kızlar zor duruma kalır kızlarına bırakırsın o maaşı İslam'a bu kadar hizmetin var ben kızlarıma dedi ve vekâ'yı öğretmişim. Resulullah'tan işitmişim. sallallahu aleyhi ve sellem. Men kara suretel vakati, külle leyletin bu fâkatül ebede. Her gece vakâ suresini okuyan ebedi fakir olmaz. O da onlara yeter dedi yani. İşte bu. Bunların hayatları da bu istikrarda, ölümleri de bu istikamette, en can havlinde dengeleri bu, zihinleri bu, beyinleri bu. Biz en ufak bir sarsıntıda Kafayı değiştiren adamlarız yani. Onun için derdimizi bilelim en büyük derdimizi günahlarımız olarak bilelim. Başımızı nerede ağrıtır bunlar? Dünyada çok ağrıtıyor ama onu adam günahından olduğunu anlamıyor. Ama ahirette bunu birebir gördüğü zaman bütün günahlarının karşılığında sıkıntılar çektiğini onda da kurtuluş imkanı kalmıyor. Onun için şimdi ne bekliyoruz? Biz Rabbimizin rahmetini bekliyoruz. Bu Kur'an'a inanmayanlar, bu sünnete inanmayanlar, hadislere inanmayanlar ne bekliyor? E şimdi adam, ölümü bekliyorsun desen, yok ya ben daha ne planlarım var, ölümü beklemiyorum diyor. Ama önündeki gerçek, kaçınamayacağı gerçek ne? Ölüm. Ama inşallah biz ölümü bekliyoruz. Ölümü düşünüyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Celle Celaluhu. Lafla da olsa Allah Hakikata çevirsin inşallah. Hiç bu lafları ağzına bile almıyor. Kafasını da dönüp kaldırmıyor. Çocuğa dersin ya sen dayak bekliyorsun. Halbuki çocuk dayak beklemiyor ama yaramazlığı sürdürdüğü için ne beklemiş oluyor? Sen dayak istiyorsun. Dayak istediği yok sana, dayak at bana yok ama kaşınıyor. Laf dinlemiyordun sen dayak istiyorsun. Mevla bunu bunlar ne bekliyor? Ben bir geleyim de benim emrim hükmüm gelsin de bakalım görecekleri günü bekliyor fi min el Allah Teala kullarına benzemekten münezzeh olarak kendisine yakışan bir şekilde beyaz buluttan gölgeler içinde gelecek Allah Allah gelir mi cellediler gelir bizim gibi gelir mi haşa ama gelirim buyurduğuna göre gelir nesi gelir emri gelir hükmü gelir tecellisi gelir fermanı gelir buyruğu gelir vel melaike Melekleri gelir, azabı yöneten, mahşeri yöneten görevlileri gelir. Burada Mevla tabir olarak benim gelmemi bekliyorlar diyor. Ama Ehl-i Sünnet'e göre buranın manası size çok defa verilmiş bu gibi yerler birlikte değerlendirilmeli. Birçok ayetlerde Mevla'nın gelmesinden bahsediliyor. Ama bunun manası nedir? Emrinin, azabının, kararının gelmesidir. Estağfirullah. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا فَإِذَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى Yer paramparça olduğu zaman, mahşer kıyamet zelcelesine tutulduğu zaman Rabbin geldiği zaman işte ne demek? Onun azabı geldiği zaman. Şimdi de azabı geliyor ama onun azabı olduğunu anlayan yok, hortum geliyor hortum içine alıyor koca köyü, kasabayı, şehri yuvarlıyor götürüyor. Ama Amerika en çok hortum giyen yer bir, bir kere de ya Allah yaptı bunu belamı verdi. Demiyor. Mevla'nın azabı şimdi de geliyor. Ama o zaman herkes bu Allah'ın azabıdır, bu hüküm günüdür diye anlayacak. Farkı bu. O geliş başka geliş. Melekler de saf saf geldikleri zaman. Meleklerinki hakiki iniş. Mevla'mız inmekten çıkmaktan münezzeh. Onun hükmü geliyor. O gün cehennem de getiriliyor. Sürüklene sürüklene. Cehennem taşınarak dünyadan ne kadar büyük cehennem Güneş dünyadan kaç kat büyük? Güneşi cehenneme attıkları zamanda, güneş cehennemin ortasında, e, koca çölün ortasındaki ceviz kabukata kalacak diyor. E bu cehennem nasıl taşınıyor? 70 bin yular tutunakları var. 70 bin yuların her bir yularından 70 bin melek. Yani 4 milyara aşan bir sayıda melek ki, meleğin kuvveti de burada hesap edilmesi lazım ki o gücü kaldırıp geçiriyor Cehennemde böyle... ...taşınılabilen bir şey. Menkul yani. Ne kadar büyük... ...dünyalar, güneşler içinde... ...fındık kabukada kalmaz ama... ...onu da taşıyor Allah'ın... ...meleklerinin kuvveti. O zaman insan... ...düşünmeye başlıyor. E nerede şimdi... ...düşünmenin faydası? Şimdi... ...düşüneceğini... ...düşüneceğini orada düşün. Ne olacak? Düşünmenin zamanı ne zaman? Şimdi. Ama şimdi hiç düşünmek istemiyor... Aklına getirmek istemiyor, moralini bozmak istemiyor, keyfini kaçırmak istemiyor, uykusunu kaçırmak istemiyor. Aman benim moralimi bozacak şeyler için. Şey. Ya düşün diyorsun ya bana bunları niye düşündürüyorsun diyor ya. İki günlük dünya bir de bunları düşündürüyorsun. E ben de sana onun için diyorum. İki günlük dünya burada düşün. Orada düşünme. Burada kork, orada korkma. İki tarafta hem korku hem Cemetmem Cem etmem diyor. La ecma'u la ecma'u ala abdi. İki korkuyla iki güvenceyi Kulumda birleştirmem. Femen dünya Dünyada korkana ahirette emin kılırım. Femen emine dünya Dünyada güvenene ahirette korkuturum. E burada korkalım, burak kısadır, bura geçicidir. Burada düşünelim, burada kaçınalım, orada rahatımıza bakalım diyoruz. Bunda ne yanlış var? Ama işlerine gelmiyor bu konuşmalar. İnsanın nefs istemiyor bu vaazları. Hiç istemiyor düşünceye tamay. Efendim beklesinler diyorum. ne zaman işler bitirilecek hükümler verilecek o zaman beklediğinizi buldunuz mu diyecek Allah ya Rabbi biz bunu beklemiyorduk ama belayı bulduk diyecekler ne bekliyordunuz dünyada rahattık burada da rahat ederiz sanıyorduk zaten biz burada, buraya çıkacağımızı hiç sanmıyorduk bir de baktık buradayız dünyaya gelirken sana mı sordular dünyada kendimizi bulduk ben birden kendimi buldum Kafam başıma geldi, dünyadayım. Konuşabiliyorum, duyabiliyorum. Hiç öncesinde hatırlamıyorum. Siz de öyle buldunuz kendinizi. Size soran mı oldu, geliyor musun, kalıyor musun? E gelişinden haberin yok. Gidişinden ne haberin olur? Seni senin iraden dışında yaratan, var eden, bu aleme getiren, yine seni senin iraden dışında diriltecek. Burada senin ne direncin olabilir ya? Baştan direncin olsaydı, sonradan da kıyas ederdik. Kafa çalıştır. Şimdi düşün. Yersiz iş yaparsan pişmanlık fayda etmeyeceği günde pişman olursun. Bütün işler ancak Allah'a döndürülecek. Onun için hepimizin hesabını Rabbim görecek. Çok kısa zamanda görecek. Bütün kullarını inceden ince iğneden ipli hesaba çekecek. Rabbim şimdiden o günün derdine bizi düşürsün. Dünyada bizi kendisinden korkutsun. Ahirette emin eylesin. Amin. Rabbimizin elinde, kalplerimiz onun elinde duaların çok faydası var inşallah. Birbirine bağışlanırız inşallah. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet edeceğim size. İbn-i Cerir et Taberi büyük müfessir o mübarek zat bu hadis-i şerif tefsirinde senediyle nakletmiştir. Biz de bunu ruhud tefsirinde zikretmişizdir. Ama belki de bugüne kadar müzakere etmemişizdir. İnşallah uyanışa vesile olur ahiret derdine düşmemize vesile olur inşallah Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem tu kafune mevkifin vahide, yevmel kıyameti miktara seb'ine mahşerde kıyamet gününde hepiniz aynı yerde durdurulacaksınız kabirden kalkan geliyor kalkan geliyor kalkan geliyor kalkan geliyor sevkiyat sevkiyat sevkiyat sevkiyat Bu ne kadar insan var ya bu arada ne kadar insan var? Bu tahminlerin hiçbiri doğru değildi. Yani 7 milyar üstünde var, 70 milyar altında var diye bir ortalama tahmin var. Bunun hiçbiri ilmi bir dayanağa etmiyor. Çünkü Mevla Teala bunu la alemum illallah. Arada o kadar toplumlar yarattım ki benden başkası bilemez diyor. Ve urunen beyne dali kezi O Nuh aleyhisselam'dan sonra At kavminden sonra, Salih kavminden sonra aralarda çok asırlar ahalisi yarattım diyor. Ondan sonra biz mesela bunu bilmiyorduk. Nuh tufanı olduğu zaman biz Nuh Aleyhisselam'ın belli bir kesim, az bir insana <gülüyor> hitap ettiğini düşünüyoruz. 50 bin, 100 bin. Belki o kadar bir şey düşünebiliyoruz. Fakat şimdi tefsirlerde görüyoruz 13. cildi yazıyoruz. İnşallah tamamlanır. Ondan rivayetleri zikrediyoruz. Bakıyoruz ki rivayetlerde Nuh Aleyhisselam tufanı olmadan evvel diyor yeryüzünde, dağda, tepede, düzde bayırda bir boş yer yoktur diyor. Dünya her taraf ekli ve yani üstteki aşağı inemez sanki istir gibi insanlar yaşıyorlardı. Dünya sen şimdi burada Adem Aleyhisselam Biliyorsunuz 100.000 çocuğunu gördü. 100.000 çocuğunu görüp 1960 sene gibi bir zaman yaşadı Adem Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam 1950 sene peygamberliği var. 1250 sene ömrü var. Bu arada ömürler ortalama 400-500 sene. 400 sene geçse bir cenaze işitilmezdi diyor. Devamlı do doğum var, ölüm yok. Yani bu o kadar bir artış çoğalma var ki Nuh tufanında yani gemiye binen biri vaat 8 kişi biri vaat 80 kişi bunun dışında kalan bütün dünya garg olmuş yani o zaman kıtalar da böyle değil ekli sonradan tufandan sonra baya bu boğazların yarılması kıtaların oluşması adam Amerika'yı buldum diye gidiyor orada kızıl derilleri buluyor kızıl deriller gökten mi indi oraya Amerikanın yerlisi kızıl derillermiş ya e şimdi bunlar hep bu eski iltibatlı bölgelerden, kopukluklardan sonra orada kalan insanlar da oluyor. Adalarda, e şey, kıtalarda. Gidiyor bir kıtayı buluyor. Orada insan var. Köye ilk, ilk bulan benim diyor. Demek ki çok insanlar helak oldu. Bu kıyamete kadar daha ne kadar insan gelecek. E görmüyor musunuz şu anda çöl gibi görülen e, ıssız sessiz yerlerde kazılar yapılıyor. Altlarında ne şehirler çıkıyor arkeolojik kazılarda ne şehirler ne şehirler dibine gittikçe çünkü istif üstüne helak üstüne helak üstüne helak üstüne yani mezarları yüzlerce metre aşağılarda şehirlerin kalıntıları var. Mevla böyle istif etmiş. Çok insan helak oldu. E bu kıyamete kadar da ne kadar insan doğacak ölecek. Bütün insanlar artık sayısını ancak Allah bilir kıyat kabirden çıkıyor bir tane kaybolan yok birden anasından düşen düşükler bile gelecek. Hepiniz bir yere toplanacaksınız. Ve orada tutulacaksınız, durdurulacaksınız, daha hesap başlamamış. Ne kadar sürecek bu? Miktarı ı sevr 70 Yetmiş sene hesap başlamayacak hiç. Yetmiş sene. Yetmiş dakika beklediğin zaman bir doktorda, bir yerde ne kadar bunalıma görüyorsun. Bir kuyrukta, bir meselede, bir sırada. Yetmiş dakika. Yetmiş sene çoğumuzun ömründen fazla beklenecek bir şey de başlamıyor yani. Bu da çok zor bir şey bu. İşin başlamaması. El incezar eşettümün elna. Beklemek adamı ateşten beter yorar ya. Yani. Ne olacak bu hal? Bundan sonrası ne olacak? La yunzuru ileykum. La yunzuru ileykum. Tarafınıza bakılmayacak diyor. Ve la yudâ aranızda hüküm verilmeyecek diyor. Katfusu aleykum. Hepiniz mahsur kalacaksınız diyor. Mahsur Rabbimiz'ümüze baksın. Peki, durduk. Şimdi biz buradan istisna olabilir miyiz? Biz buradan hariçte kalabilir miyiz? Dışta kalabilir miyiz? Bu zor ya. Yani inşallah bir işte kolaylık. Şunu gördük hadis-i şeriflerde. Bu süre dünyadaki salih müminler için ne gibi gelecek? Dünyada kıldıkları sabah namazının iki rekatı kadar geç. O sabah namazının iki rekatı da imam da böyle hakkını vererek okursa bayağı bir adamı yorar. En uzun namaz sabah namazı. İnsan o sabah namazını kılarken, cemaatle kılarken imam da biraz uzun okurken uykusu da var ise, beli de ağrıyorsa hemen neyi düşünecek? Mahşer'de 70 sene bekleme var. Hiç hesap başlamadan, başladıktan sonrayı konuşmuyoruz. Başlamadan beklemek var. Bu bu namaza sayılır inşallah. Ha, beklemek var da sana ne gibi gelecek? Mesela uykusu çok olan, bedeni de sağlıklı olan adam, daha yastığa yarım metre kala havada uyuyan adam. Nasıl olur sabah 8 saat geçse, şimdi yattık yani senin o zaman oldu der. İnşallah öyle gelecek. Ama Erbabı humuma sor geceler kaç saattir. Bir de dertlilere sor ki gece kaç saattir. Sağına dönerken bağırıyor, soluna dönerken ayılıyor. Hastanelerde ininliyor, Onlara da gece hiç geçmiyor. Ama bu bu. Biz burada kendimizden yorum katamayız. Yine öbür hadis-i şeriflerden bazı bilgilerimize dayanarak bir açıklık getirmeye çalışıyoruz ama bu zorluk göz ardı edilecek bir zorluk değil. Önümüzde böyle bir şey var. Bir tanemizde bundan kurtulma ümidimiz, ihtimalimiz bile yok. Garanti bu. Şimdi buna hazırlık lazım değil mi? Dert bu değil mi şimdi? Beklenilmesi lazım olan bu değil mi? E bizim derdimiz ne? Bu dertleri bırakmışız, esas derdi bırakmışız, fuzuli şeyleri dert etmişiz kendimize ya. Değer fındık kabuğu doldurmaz şu sıkıldığımız şeyler dünya için? Hiçbirinin bize faydası yok ahirette ya. Fecebqune başlayacaksınız ağlama. Allah korkusundan şimdi ağlamayan gözler başlayacaksınız ağlama. Hatta anka ta damu ağlamaktan gözyaşınız kesilecek. Tumme cedmuuna dema sonra kan ağlamaya başlayacaksınız. Yani gözyaşı yerine ne gelecek? Kan gelecek. Bunlar dünyada formalite icabı konuşulan laflar. Hani derler ya kan ağladım ya nerede kan ağladın gözünden su bile çıkmıyor ya ama ahirette bu hakikaten kan çıkıyor buradan hakikaten kan çıkıyor Mübalağa yok bunlar da mecaz işlemez Türkiye'de bu mecaz yani kan ağlamak ben hiç görmedim kan ağlayan ve tekune tabluga relike minkumul etane evulcime ağlaya ağlaya ağlaya gözyaşlarınızdan kanlardan terlerden o kadar birikim olacak ki kiminizin çenesine dayanacak su kiminizi de diyor kafanızı kapatacak üstünüze çıkacak bu olur mu ya ya hocam ben de benden o kadar su çıksa ben ölürüm Cık, anlatamıyoruz ki ölmek olsa zaten çoktan ölürüz ölmek yok Dünyada adam pat diye ölüyor. Neden öldüğünü bile anlamıyorsun. Kriz diyorsun. Dedim. Çok kolay ölüyor yani şimdi millet. Ahirette kendi ağladığı gözyaşının terinin efendim suyuna boğuluyor. Adam hala sağ. Yani bu hani su kaybıyla bilmem neyle izah edilebilir mi? Benden şu kadar bu yaş çıkarmasa ben efendim sağ kalır mıyım hesabını yaparsan dünyada ölmen lazım. Seni boğacak kadar su senden çıkar mı? Ama tabii herkesin de birleşimi iğne yere düşmeyecek gerçek manada izdiham neticesinde bu hasıl olacak. فَتَصْيِّحُونَ <gülüyor> Bağıracaksınız. Bağır, bağır, bağır. ثُمَّ <gülüyor> Sonra diyeceksiniz. مَنْ يَشْعُلَنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيُقْضَى بَيْنَنَا Ya biz bir şey istemiyoruz. Kim aracı olacak? Kim Rabbimize Celle Celaluhu şefaatçi olacak da aramızdaki mahkeme başlasın. Şu anda ben cennete gideyim diye bağıramam. Neden? Benim mahkemem bitmemiş. Mahkemem bitmeden ben nasıl cennetlik miyim, cehennemlik miyim ben bileyim. O zaman mevzu ne? Ya nerenin adamı olduğumu bileyim de yine beklemekten iyidir. Adamlar beklemekten darlanacak da. Ya Rabbi erihina velev binna diyecekler Ya Rabbi bizi bir rahatlat ya. Ateşe de atıyorsan at cehenneme de bir rahatlayalım yani. Çünkü bu beklemek çok sıkıntı yapıyor. Bir de belirsiz bekleyiş. Hani şöyle adam cennetlik olduğunu bilse, ya benim sonum iyi boş ver bekleyelim Dersin. Ama orada da bir müjde vereyim size inşallah. O da nedir? O da nedir biliyor musun? Ölürken melekler "Esselamu aleyke ya veli Allah." Ey Allah'ın dostu selam sana diye gelirse Allah sana selam söylüyor, seni cennetle müjdeliyor derse, diyor mu bu? Diyor. E biz niye duymuyoruz? Ölürken duyacaksın onu daha. Sen daha sağ, yaşa biraz daha. He, Bunu duyarsan, o zaman mahşerdeki sıkıntıda da yine tabii bir sıkıntı var ama o baştan kabirdeki muameleden, mahşere çıkıştaki karşılanmalardan Az çok anlarsın nerenin malısın. O zaman ona göre bir rahatlarsın. Hele bir de Efendi Hazretleri çok rivayet ederdi. Ol. Ne buyurdu? Mahşere çıkarken diyor melek geliyor diyor ki sana. Çok şiddetler, çok dehşetler, çok sıkıntılar göreceksin. Ama sen onları dert etme onlar sana değil. Bunu da duydun mu? Arada yine bir moralim bozulur tabi. Moral bozukluğu 70 sene... 50 bin sene, bu 70 sene mahşer hesap başlaması. Yoksa günün uzunluğu 50 bin sene. Bu bekleyiş hesaba başlamadan evvelki süre. Yoksa çelişki yok beyanlarımızda. Çünkü hep ayet hadis, çelişmez bunlar. O zaman tabii ki ne kadar endişeye kapılsan da, ya melek bana ne demişti? Çok sıkıntılar göreceksin, sana değil merak etme. İşte bunları da arada söylüyorum ki, hepten ümidi kesip de Yandı bu. efendim gemi zaten deyip de hepten yatmayın aşağı. Madem böyle olacak öyle de olsa böyle de olsa ben mi kurtulacağım peygamberler derdine düşmüş. Madem öyle iki gün daha yaşamama bakayım dersiniz kafa tersten de döner çalışır. O kadar da sizi raydan çıkartmamak için arada da bazı hafifletici hadis-i şerifleri katmak zorunluluğu hissediyoruz. Kendimiz için de hissediyoruz tabii bu arada. de rahatlatıyoruz yoksa biraz tabii bunalım. Kaçınılmaz olur Tekulun mena hak bi dalikemi wa ruhi wa qubula. Derler ki ya babanız Adem'den daha haklı yok. Çünkü Allah Teala onun toprağını kendisi kudret eliyle hamur etti, yoğurdu. Mevla'nın bizim gibi eli yok. Kudretiyle şekillendirdi. Onu eliyle yarattı. Kur'an'da da geçiyor. Ne demek? Kudretiyle. icat sıfatıyla demektir. Ona ruhundan üfledi. Çünkü ilk Allah'ımızın ruh verdiği kim? Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'a özel ruh verdi. Çünkü o peygamberdir. Ve ilk ruh ona üflendi. E onun için çok özelliklere sahiptir Ve onunla konuştu. Şimdi Allah Teala Musa Aleyhisselam'la konuştu. Bir de Adem Aleyhisselam'la da konuştu. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam nerede yaratıldı? Cennette Adem Aleyhisselam ile muhatap oldu. Onun için Adem Aleyhisselam'ı sordular peygamber miydi? Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiyyün mükellemün hem de Allah ile konuşmuş peygamber. Yani Adem Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden çok farklı yönleri var. İlk, i̇lk insan olmak ne demek? İlk muhatap olmak ne demek? Cennette yaratılmak ne demek? Bütün beşerin babası olmak ne demek? Onda da öyle vasıflar var ki çok ilginç yani. Fe yucademu, Beyutla bu fe Adem Aleyhisselam'a gidilir. Bu talep iletilir. Sen bizim babamızsın. Devreye girsen de hesabı başlattırsan. Rabbimize yalvarsan hesap başlatsan denilir. Adem Aleyhisselam bundan çekinir. Diğer hadis-i şeriflerde var. Buhari'de de bunun bir değişik şekli uzun gidiyor. Der ki ben akımı kullandım işte cennette bir hata neticesinde zelle neticesinde dünyaya indirildim. Şimdi benim ben zaten tevbe ettim, af oldum, yalvardım, yakardım. Şimdi benim Rabbime yani bu işi açma yüzüm yok. Temazu eder. Tüm mesekru'un el-enbiyâ enbiyen nebiyâ. Kullama eba. Bütün peygamberlere tek tek giderler. Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'a yollar. Nuh Aleyhisselam der ben dünyayı tufana çevirdim. Bütün kafirleri boğdurdum. Ben de şeyimi kullandım. Dua hakkımı kullandım. Siz İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam a gidin. Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a gidin. Bütün peygamberlere giderler. Hepsi bir mazeret ortaya koyarlar. İsa Aleyhisselam kime havale eder? Siz Muhammed'e gidin. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta etuni, nihayet bana gelirler. Feydacamı خرجته hatta el fahs fena geldikleri zaman ben kalkarım fahsa giderim kale bure ile ya fahs e bure dedi ki bu fahs tabirini ilk duyuyoruz fahs nedir Resulullah buyurdu kudam el arş arşın önünün adı fahs arşu rahman'ın önüne varırım fehru sajiden secdeye kapanırım felazal sajiden secdeden kalkmam Hattabı Allah en Allah bana bir melek gönderir o melek benim iki pazımdan böyle tutar beni secdeden melek kaldırır Tüm mequlullah Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem sonra Allah bana sorar ey Muhammed buyur ya Rabbul alem o çok en iyisini biliyor ama yine soruyor fekuli ma shenuke fekul ya Rabbi ya Rabbi sen bana şefaat makamını söz verdin. Senin bu sözüne dayanarak şimdi sana dua ediyorum beni şefaat kıl. Ama neye şefaat kıl? Şu anda bizim ümmeti kurtarma meselesi değil. Ya şu anda ne şefaati kullanıyor? Hesabı başlatma şefati. 70 sene oldu millet bekliyor ya Rabbi. Kimse de çıt yok. Çıt yok. Nefes duyul, Nefes sesi yok. Lan nasıl yaşıyorlar ya? Öldürmeyen Allah öldürmez. Ne demek işte? Yoksa yaşama imkanı yok. Yemek yok. Su yok. Buna kim dayanacak 70 sene böyle birbirine kenetlenmiş. Oturacak yer yok. İzdiham. Cık cık cık. Ya Rabbi benim aracılığımı kabul et de kazaya başlat. Hükme başlat. Feekulü kat şeffa'tuke enâtiikum fe abdî Tamam ben seni şefaatçı kıldım. Şimdi ben geliyorum aranızda hüküm vereceğim. Allah buyuruyor. Allah Allah Allah. Allah celalü ayet bak. Ye'tiyuhumullah. Allah gelecek diyor beyaz bulutlar içerisinde. Allah gelmez bizim gibi. Ama ne demek? Şimdi benim hükmüm gelir, hesabım gelir. Dur. Başlatacağım. Mahkemeyi kübra'yı kuracağım. İnsan ne kadar korkuyor dünyada ya. Bazı mahkemelerde 3-4 sene hapis cezası alacağım diye Kimisi müebbet alacağım diye, kimisi idam alacağım diye. İdam asan ne olacak? Yani bu adam idam almasaydı müebbet yaşayacak mıydı? Zaten ölmeyecek miydi? Ölcek. Tabii idamdan korkuluyorum ama, korkulacak bir şey göz görerek ölmek ama, öldürülmek ama. En nihayetinde zaten ecelinle ölüyorsun, o da o, o vakitte öleceksin. İdam olmasan da başka bir sebepden öleceksin. Vaktin gelmiş. Ondan sonra ya rızkın yok, nefesin yok. Ne yapılacak yani sana? Bir Müslümanı, doğru dürüst bir adamı, Allah'ın bir dostunu idam etseler cehenneme gönderebilirler Ne yapacak idam? Ahmed İbn Hanbel radıyallahu anhu Mutezile hükümeti ele geçirdiği zaman hapse attılar. 36 ay. Hocam üç değil. 36 ay. Ne kırbaçlar vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar. Kur'an mahluktur desin. Ya Kur'an mahluk olur mu? Kur'an Allah'ın kelamı. Mahluk değil. Çok dayak yedi. Dedi, halsiz kalıyor artık. Kan kaybediyor. Ölecek hale geliyor. hoca müttehidler. Bir de sarhoş dedi iki bir. Ona da had cezası vuruyorlar işte. Seksen sopa sarhoş yakalanana. O da öyle kamçıyor. İşte dedi ki, ey imam dedi, ben dedi bu içkiye dayanamıyorum. Seksen sopayı seksen kamçı da az bir şey değil. Fakat dedi çıkıyorum yine içiyorum dedi. Kaç defadır geldim kamçı yiyorum dedi. Ahmed Muhammed dedi ki ya dedi onu duyunca dedi bütün kuvvetim geri geldi. Adam içki uğrunda sopa yeme razı oluyor. Ben Allah uğrunda niye yemeyeyim dedi. Bir tane de yaşlı ihtiyar dedi. O da hapiste yatıyor. Ahmet Muhammed de radıyallahu anh artık çok ağırlaştı falan dedi bana diyor göğe teselli veriyor. Şimdi bizde olsa öyle teselli adam mesela hapiste öyledir. Sorarlar mahkemeye giderken işte karar aşamasındaysa ne verirler ne vermezler hep onu geyik yaparlar işleri güçleri. Sen bu sefer çıkarsın bela çıkacağı yok ama teşekkür ederim arkadaş bela. Çok memnun oluyor yani insan bir teselli meselesi. Hapiste böyle rastladık yani alemlere de. Öyle giderken adam bir şeyle gidiyor yani. Eğer ki birisi şey konuşursa öbürü ona diş kesersen, ne diyorsun sen bilmem e diyecek adam idama da gitse sen ona diyeceksin ki sen kurtulursun bu durumda senin durumun ilk, hafifletici yönleri var şu uyduracaksın yani başka bir çare yok e şimdi böyle teselli olma adamı dese ki seni idama götürüyorlar Şeye, ahmet ibni hanbel diyor ki adam beni teselli ediyor bir yaşlı ya. ne dedi ya dedi ne merak ediyorsun dedi buradan kafanı kesecekler doğru buradan cennete gideceksin dedi ya senin gibi adam dedi. Burdan keserler, öbür taraf cennet dedi. Şu kapı şu kapı desin. Abi Ahmet bizim gibi değil tabii. Çok teselli oldum diyor yani. Çok teselli oldum. Neden? Ya seni idam etseler seni cehenneme yollayamazlar ki. Seni günahların cehenneme yollar. İdamlık adam cehenneme gidecek diye bir şey yok. Menderes'i idam ettiler. Cehenneme mi gitti? Menderes iyi adamdı çok. Allah rahmet eylesin. Efendi babamız Hacı Ali Adel, Efendi Hazreti beş vakit namazda dua ederdi ona. Allahümmeğsur abdeki adnan. Ya Rabbi adnan kuluna yardım et derdi. Fenin gibi tekke köşelerinde binlerce Ali sabaha kadar Allah demesindense onun mecliste bir Allah demesi üstündür derdi. Severdi onu çok. Çok hizmet etti. Bak ezanlar okunuyor hep sevabına yazılıyor. Allah rahmet etsin. Onlar da yiğit adamdılar. Bunlar yani demek istediğim düşmanın sana ne yapabilir? Düşmanın sana idam eder. İdam eder de ecelini önce getiremez ki. Zaten ecelin geldi mi ölürsün. Ama seni cehenneme gönderemez. Onun için neden korkuyoruz? Bak korkulacak nokta burası. Mevla Bülü şimdi geleceğim, mahkemeyi kuracağım. Oradan korkmak lazım. Burada korkulacak bir mahkeme yok. Bunun en üst cezası idam demek istiyorum. Ondan da korkulacak bir şey yok. Eğer Allah ile aran iyiyse. Bir de idamda şu avantaj var. Abdest alayım dersen son isteyin bir abdest saldırıyorlar. İki rekatle namaz sahabeden ilk Hubeyb radıyallahu anh idam edilmeden evvel iki rekat namaz sünnettir. O sahabe ilk başlattı bu sünneti. Dedi ki ben namaz kılacağım. Dedi ki ya şimdi secdede uzun ölümden korkuyor de meseller uzun secde yapacağım ama bu sefer de diyecekler idam olmamak için namaza uzatıyor namazı. E ne yaptı? Keraget namaz. Şimdi idamda da ne avantajlar var? Şimdi adam pat diye ölüyor. Allah da diyemiyor yani. Orası daha tehlikeli. Orası daha tehlikeli Menkane ağıru kelamı la illallah Son sözü kelimeyi tevhid olan cennete girdi. Adamdaki garantiye bak. Bir hapte sadaletim. Bir de tevbe, iki gerek yaklanamaz. O namazda dahi hakikaten insan pek çoluğu çocuğu düşünemez yani. Tam ahirettik bir namaz olur o. Ondan sonra Allah için bir huşu üzere de namaz nasip olur ölmeden evvel. Sonunda da bir kelime işadet istenmez ama böyle de ölümde bir kolaylık var. İmanlı gitme açısından. Çünkü şu anda ölenlerin çoğunda bu imanlı gitme sorunu Büyük bir meseledir yani. Bu telaşta. Bu telaşta kelime-i şehadet falan getiren adam az var. Evet. Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sarifu Ben de arşın önündeki secdeden çekilirim, insanların arasına karışırım. Hepimiz beklerken dururken <gülüyor> gökten çok kuvvetli bir ses işitiriz o zaman bu dünyanın gökleri yok mahşerin gökleri gökler değişti <gülüyor> yerler başka yerlere döndürüldü gökler başka göklere döndürüldü mahşere çıktığımızda bu gök bu yer yok ama o durumdaki mahşerin semasından çok kuvvetli bir ses ama nasıl <gülüyor> hepimizi korkutur bir gürleme, bir gürültü. Bu nasıl bir gürültü ya? Bazı kere bir gök gürlüyor da adam, durduğumuz yerde elektrik yükleniyoruz be. Ötüyor adam yani insan. Bir bakıyorsun, bir gürlüyor böyle, bir basınç sanki. Evlerin içişi oluyor ya, doluyor sanki böyle. O nedir? Cim? Bu gök gürültüsü bu mahşerde fenezele elüsse maidnü ya. Dinisneymen filan nel cinni venis. Birinci kaç semada bulunan efendim ne kadar melek varsa iniyor mahşere. İnsanların etrafına iniyor. Ne kadar melek var birinci kat semada diyor. Yeryüzünde bulunan insanların yani bütün insanlık o zaman mahşer arazisinde bulunanları konuşuyor. Şu andaki dünyaydı. Çünkü hepimiz orada dirileceğiz. Cinler de insanlara katılacağı için. Cinler insanlardan da çok daha kalabalık. Bu nüfusun iki misli kalabalık iniyor melekler. Artık bu ne kadar trilyonsa bu insan cin topluluğu bütün insan ve cinler bunların iki misli melek iniyor. O ne gürültü çıkıyor yani. Birinci kaç semadan ne ihtişam ne manzara Allah şey, havai fişekleri havaya atıyorlar. Ne renkler çıktı ya. Ne şekiller ya. Bir dakika durmuyor. Paraları havalara atıyor. 20 milyar, 30 milyar, 50 milyar, 100 milyar havaya atıyorlar. Kaç tane aile ekmek bulur? Kaç tane fakir doyar? Kaç tane bekar evlenir? Havaya o paralar atılır mı ya? E, manzara seyrediyorlar. Çok manzara olacak yani. O gürültüyü bir seyredersin. O. Pat, pat etmez öyle. Yazık bu işlere, yazık. Ne var bunda? Kime faydası var? Şenlik olsun. E çocuğun bir kere evleniyor. Bu zamanda boşanmak daha fazlalaş. Boşanan boşanana. Allah diyeceksin. Ah isteyeceksin. Hamd edeceksin. Şükredeceksin. Ahireti düşüneceksin. Şımarmayacaksın. Havalanmayacaksın. Havalara girmeyeceksin ya. Biz önümüzde böyle bir ahiret var. Ne fişe katıyoruz biz. Keyif kafamıza girdi. Hatta i̇zadenül Melekler yere yaklaşırlar. Bu hangi yer? Mahşer arazisi. Ha burası değil. Ve ışıkatil meleklerin nurundan mahşer pırıl pırıl aydınlanır. Melekler öyle nurani varlıklar. Ve kadim saflarını alırlar bütün mahşer halkının etrafını ablukaya alırlar. Böyle bir çevirirler. Fakullaleum efikum rabuna biz onlara sorarız. Rabbimiz Rabbimizin emri hükmü tecellisi sizin aranızda mı? Rabbimiz geleceğim buyurdu ya hesabı başlatacak hükmü gelecek. Geldi mi? Kalula vavati. Hayır gelmedi. Ama bekleyin gelecek derler. Summa meleketi ve Bu sefer ikinci kat semanın. Melekleri İnen, birinci katta inen meleklerin iki katı. Yerde bulunan cinlerin nisanların iki katı. Kalabalık. Hattâ idâdenev münel ardu ve eştegatil ardu binûri. Ve gâdûme sâfehum fekûnlâ lehum. Ve fîkûm rabbûnâ kâluûlâ ve vââtin. Mahşere yaklaşırlar. Onların nuruyla parlar, ortalık. Onlar da saflarını alırlar ikinci abluka. Onlar birinci semanın meleklerinin arkasından saf tutuyorlar. Çevreyle olan. Deriz ki Rabbimizin hükmü sizin aranızda mı? Başlıyor mu hesap? Derler yok. Hüküm gelecek bekleyin. Sen teşrifatı gör. Sen prosedürü gör. Dünyadakiler. İş mi? O ona o ona havale nevale bir şeyler. Bir formaliteler bir hareketler. Geldiler çiftler. Sen şurada dur falan. Sen bekle kırmızı çizgiyi geçme falan. Bunlar, i̇ş mi bunlar Kim kime ne hareket çekiyorsun ya? Kim kimen hareket ediyor? Amerik kim, memuru kim ya? Bak güne bak, bak hesaba bak, bak bakalım. min el meleketi ve bin min el cinni ve min el ve el fiikum rabbuna. Bunun üzerine. Üçüncü kat semanın melekleri o zamana kadar inen melekler birinci kat indi bütün yaratıkların efendim iki misli, ikinci kat indi bütün yaratıkların ne oluyor? Dört misli birinci katın iki misli. Bunun hepsinin iki misli. Toplanını topluyorsun ikiye katlıyorsun. O kadar sayıda melek iniyor. Artık bu katlama zaten hesap belli olmadığı için sayı o sayıya göre katlayamayız. Sayısını Allah bilir. Onlar yere yaklaşıyorlar. Onların nuru da mahşer arazisini kaplıyor. Saflarını alıyorlar. Onlar nereden? İkinci kattan inenlerin daha arkasından. Böyle. Abluka. Evet. Rabbimizin hükmü sizin aranızda geldi mi yani? Başlatıyor musunuz hesabı? Diyorlar Yok geliyor. Bekleyin. Şimdi neresi var? Dördüncü kat semanınki hepsinin dört katı. Beşinci katın hepsinin beş katı. Altıncı kat şimdi altı katı. Yedinci kat hepsinin yedi katı. Top tanının. Bu hesap mantıkla olacak şey değil. Bunlar ne yapıyorlar? Birbirinin arkasına saf tutuyorlar. Mesela yedinci kat semanın melekleri altıncı katı da kuşatıyor arkadan doğru abluka, abluka yarabilen gelsin bu meydana. Çıkabilen gelsin. Kaçabilen gelsin. Ne buyuruyor? Ya maşaral ginn vel insi in istata'tum men tenfuzu min akbar issemavat in istata'tum men in aqtarı la tenfudun illa bişul Yerzelerinize ne getirirler? Allah'ın adıyla, ey cinler ve insanlar, hele cinler başta çünkü onlar. Siz, siz ne fırlattınız öyle? Oraya kaçardınız, buraya uçardınız, cinler. Çinlerin sahası çok geniş. Çinler nasıl hızlı gidiyorlar? İnsanlardan ne kadar atik davranıyorlar? İnsanların ulaşamadıkları felilerin diplerine, uzaylara, göklere, nerelere gidiyor cinler? Cinler çok. Şimdi Mevla buyuruyor, ey cinler! Onlar bize göre daha atik. Ve insanlar topluluğu. Şimdi ablukaya alındınız bu mahşerin göklerinin, yerlerinin könerlerinden, köşelerinden çıkmaya, nüfuz etmeye, bir ee, nahraç bulmaya, çıkış yolu bulmaya gücünüz varsa çıkın da göreyim. Mevla buyuruyor. çıkamazsınız. Bu güç ister. O güç sizde ne arar? Siz nefes alacak haliniz kalmaz. Yetmiş senedir bek bek bekliyorsunuz bir hitap dışkız. Hadi çıkın. Oo. şimdi üzerinize diyor ateş kıvılcımları atılacak Allah Allah. havai fişeğe mi benzer bu şimdi üzerinize diyor kurşunlar bakırlar ve ateş kıvılcımları cehennem fırlatacak böyle gülleler nereye kaçacaksınız kurtaramayacaksınız sığınamayacaksınız yardımlaşamayacaksınız destek alamayacaksınız ne var üzerine şemsiye mi var zıh mı var çelik yelek mi var çıkmışsın anandan doğmuş gibi yanına yakma çıkı bak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 yine nebevî ehli sünnet vel cemaat itikadına ve dostlarına hizmet yolunda geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin amin diyen dillerimizi nar cehennemden azade eylesin amin ve sallallahu aleyhi ve selle Muhammedun ala alihi ve sahbihi teslimen katiran elhamdülillahi rabbil âlemin iyi cuma haftası